Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu mübarek gecede de Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin Mevlid ayından daha çıkmadık. Mubarek Rabbi'ül evvel ayında onun hadis-i şerifleriyle meşgul olmaktayız. Rabbimiz Tebarek ve Teala cümlemize doğru anlayıp, doğru anlatıp, doğru dinleyip, doğru amel etmek nasib-i müyesser eylesin. Amin. İnsanlar haberdar edin. Hemen e, telefon edin, mesaj çekin. Kainatın efendisi buyuruyor ya. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Ben konuşmuyorum ki. Şimdi hadis-i okuyacağım tek tek. Terhib-i Terhib'den 17. hadisteyiz. Sırayla birkaç hadis-i şerif okuyacağız. Ne ilimler, ne beyanlar, ne misaller, ne ibretler, ne hikmetler, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den dinleyeceğiz inşallah. Belli huvanni ve Onun tembihi var size unutmayın. Bir ayet olsun, bir hadis olsun. Ne olur benden taraf, ümmetime duyurun ve ulaştırın buyuruyor. Mutlaka İyi dinlemeniz lazım. İnsanlara hemen mesaj çekip, telefon edip, haber edip, bir hadis-i şerif adamın kulağına vurmasına sen sebep olduysan bu yeter sana ahirette ya. Belki niyetini tahsiye eder, amelini ta ıslah eder, efendim, kalbini düzeltir, belki hidayetine vesile olur. Hangi hadis-i şerifle allah Teala kulun kalbine hidayet, ilka edecek? Bunu kimse bilemez. Onun için her dersi takip etmek lazım. Özellikle de önümüzdeki Perşembe Cuma bağlayan gece bunların Hristiyan Noeline iştirak edecekleri, etmeye hazırlandıkları cahil ve gafil Müslümanları Allah hidayet etsin. Böyle bir zararı kendilerine tercih edecekleri, ettikleri e şimdiden tabii herkes her şey niyette. Bak bu burada ihlas babından devam ediyormuz hadis-i şerifler. Niyete göre Allah Teala muamele edecek. Onun için bizler de niyet edelim bütün insanları döndürmeye niyet edelim. Bütün insanları yılbaşı kutlamaktan kurtar maniyet edelim. Elimizden gelse bütün insanları camiye cemaata getirmeye, sohbet dinletmeye, namaza başlatmaya, içki kumar cinayi bıraktırmaya, elimizden gelse bunun için parçalanmaya niyet edelim. İşte mesaj çekerken telefon ederken işte efendim Mimar Sinan Camisi'nde, Ataşehir'de Mimar Sinan Camisi'nde olacak? saat 9'da inşallah o gece sohbetle geçirmek için çünkü insanlar günahla geçiriyor. Bizim de niyetimiz insanlar isyana daldı. Ya Rabbi biz de onların zıttına ve tersine ibadetle ve sohbetle ve ilimle geçirmek. Bu niyetle Mimar Sinan Camii'ne koşacağız. Ataşehir'deki cami milleti getireceğiz. İnsanları çevremizden toplayacağız. Niyet niyet. Şimdiden niyetimizi doğru yaparsak Allah Teala 50 kişi getirmeye niyet edin gelmedi. E sen niyetini getirdin kazandın sayılır. Sen adamı namaza başlatmaya, cemaate kavuşturmaya niyet ettin. Ya adam uyumadı sana. Ama sen niyetinle kazandın. Onun için şimdi bu işin üzerinde duralım. Ee, ta Perşembe'ye kadar önümüzde işte e, iki gece kaldı yani değil mi? Yarın öbür gece bir de var. Bu iki gecede çok iyi çalışalım. İki gün dahil niyetimiz salih olsun. Bu insanları kafirlere, Hristiyanlara benzemekten kurtarıp İslam'a döndürmek. Sünnet niye döndürmek. Asıl saadete döndürmek, hicri-i yılbaşıya döndürmek. Bunları kurtarma niyetiyle, bu kafirlere benzemekten, şirk ehline müşabeetten, zalimlere azıcık dahi etmek, Bırak nerede kalsın, çok büyük meyiller var şimdi. Bunlardan nasıl kurtarabiliriz? Çoluğumuz, çocuğumuzu, kendimizi buna gayret edeceğiz. Onun için, şimdi milleti haberdar edin. Bu hususta, e, derste başladığını duyurun. Ve bir ebi rayrata radıyallahu teala anhü. Ali قال رسول الله صلى Hazretleri rivayet ediyor ki kainatın efendisi buyurdular sallallahu teala aleyhi ve sellem ma yub'atsu nâsu ma ancak ve ancak yub'athu ve diriltilecektir. Kim en bütün insanlar ne üzerine alâ niyetihim niyetleri üzerine. Geçen derste Hacı şerifi buyurmuştu. Medine'den işte ta Şam'dan ordu çıkarttı. Hazreti Mehdi'yi e, helak etmek için on binlerce ordu işte Medine'den aradılar. Bulamayınca Mekke'ye doğru üzerine harekete geçtiler. E, beyda yani bir boş sahrada Zülhüleyfe denen yerde e, Allah Teala hepsini birden batırdı. Sahabe-i İkram ne sordular? E ya Resulallah, orada yoldan geçen olur, orada köyden yolda olan olur. Hepsi battıysa bunlar e, günahı olmayan da var. Niyeti kötü olmayan da var. Ne buyurdu? Hepsi bir batacak. Kader öyledir. Yazı öyledir. Mevla bana böyle bildirmiştir. Ama o kötü niyette Hz. Mehdi'yi helak etme niyetinde olmayan hoş dokunmayacak. Mahşeret diriltilirken o kötülerle bir haşr olmayacak. Çünkü dedi, niyeti o değildi. Başka niyetle orada rastlamıştı. İnsanlar neye göre diriltilir? Niyetlerine göre diriltilir. Bakın şimdi bir deprem oluyor. Bir otel yıkılıyor. Bu otelde Kadın erkek zinada olan var Zinadayken de Çöküntü altında kalan da var Göçük altında kalmış bazıları birbirine yapışık Ayıramayacak şekilde yapışık böyle Tost gibi bir ezilmişler e Şimdi bu otelde Garson var Bu garsonun derdi zina etmek değildi Zina etsinler diye Millete e, efendim ortam hazırlamak değildi Ekmek parası derdindeydi. Anası muhtaç, anasına bakacak. Babası yatalak veya neyse. Çoluk çocuğuna bir ekmek parası. Orada adam, efendim, e, içkiyle alakası yok. Kumarla alakası yok. O ekmek kesiyor, peynir doğuruyor falan. E, bir helal para derdindeydi. Çünkü otelde iç, içki satılmayan otel. Adam kapasını kapatıyor. İçeride kim ne yapıyor adam ne bilecek yani. Şimdi bu otel battı, bu da diyelim öldü. E şimdi bu adam zinadenle niye aşırı olsun? İnsanlar niyetlerine göre diriltilecekler. Burayı çok iyi anlamak lazım. Bir ortamda bulunulabilir ki toptan bir felaket gelir. Yerler, seller, tabi afetler, doğal felaketler, tsunami'ler vesaire vesaire. E şimdi sen Maldivadaları diye bir şey var. Efendim, Oralarda evler, denizin üstünde evler var diyorlar. Denizi çok güzel, şu durum, bu durum. E helaldir. Hatta oradaki millet de Müslümanmış bir tür şey. Halk da hepsi Müslüman. O da sonradan duydum, şaşırdım. Ben Budist, Budist zannediyordum. Orası hep Müslümanmış halk. E şimdi sen içkiyle alakan olmayabiliyor. Zaten denizin ortasına efendim, Bambudan mı, Bambudan bir ev yapmışlar. E sen içki istemiyorsun, kumar oynamıyorsun, zina etmiyorsun, hanımından gitmişsin, nikahlı eşindir veya balayına gitmişsin, neyse yani. Allah bunları haram etmemiş ki. Sen burada zina bir kız alıp da gidip de zinaya gitmediysen, eşinle gittiysen, helal parayla gittiysen, çalıp çırpıp gasp etmediysen, şimdi bak, e, yediğin içtiğin de helalsa, bunu şimdi ben sana haram diyemem ki yani niye gittin yazlığa, niye gittin tatile, balayına, bunlar haram şeyler değil yani Müslümanları da böyle korkutmayalım. Bunlar helal şey. Ama şimdi bir de Tusun'a mı geldi? Orada çok oluyor. Bir kere yakalandılar, bizim Türkler de vardı. İşin tuzuna mı geldi? Yandaki şeyde öbür e, efendim kulübede veyahut öbürü var orada belki yüzlerce. Orada adam başka kar karısız değil. Zina yapıyormuş. Veyahut öbüründe şampanya patlatmış falan. Yahu senin ne ara buna müstakil bir yer? Sen gitmişsin. Gittiğin noktada helal parayla helal bir surette helal eşinle tatil ediyorsun. Orada toptan bir felaket geldiği zaman Zinada olan da olabilir, karısıyla olmayan da olabilir, içki içen de olabilir. Tamam. Böyle bir plaj gibi herkesin birbirini gördüğü, müstakil olmayan bir bikini çıplak avret yerleri açık plajda bulunmak bu günahtır. Çünkü orada gözün görüyor avret yerini görmek günahtır. Onu kastetmiyorum. Ama müstakil bölmeler var, yerler var. Müstakil. Kimse kimseyi görmüyor, avretini görmüyor. Görüşmüyor. Kendi odası müstakil. Girdiği su müstakil. Böyle şey oteller böyle yerler çok var. Ama yine de içkiyle otele gitmemek lazım. Otelde içki varsa. Otelde var. Benim odamda yok benim masamda yok. Yani senin masanda yoksa direkt senin yediğine haram diyemiyoruz masanda yok diye ama yan masada olması da seni bulaştırıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Ve lakin ne anlatmaya çalıştık şimdi? Bir şehirde bulunursun o şehre Tsunami gelir o şehirde kötü yolda olanlar da var. İyi yolda olanlar da var. E sen hep beraber ölürsün. Ama kalkarken niyetlerine göre diriltilir diyor. Oraya ne niyetle gitti? Ne niyetle duruyordu? Mevla herkesi efendim bir e, azapla kaderdir. Bir e, e, ecel sebebi bir olabilir. Aynı ecel sebebiyle binlerce kişi ölür. Tek sebep <gülüyor> yanardağ patlar. Alttaki köyleri, şehirleri katar birbirine. E orada İyi yolda var, kötü yolda var. Bu insanlar hepsi aynı anda öldü. Ha bunlar Allah'ın belasına çarpıldı. Allah'ın gazabı coştu, taştı. Yanardağ bunların kafasına patladı. Allah hepsi cehennemlik diyemezsin. Çünkü neden? Bunun içinde iyi niyetli insan olabilir. Sen onun için kimse hakkında cennetlik, cehennemlik diye yorum yapma bence. Son nefesini bilmiyorsun. İman nasip oldun bilmiyorsun. Tövbe nasip olmuş belki bilmiyorsun. İnsan bu. Bir dakika evvel ölümünden belki de Allah'a yönelmiştir. Belki Mevla tefesi kabul etmiştir. Sen şu şöyle bu böyle diye şahıslar hakkında özellikle isim vererek falan kesinlikle karar verme. Ayet yok hadis yok adamın hakkında. Sen nasıl karar veriyorsun? Ha bir de bu da niyetler. Bu niyetler çok ilginç bir şeyler. İnsanın niyetine vakıf olunamıyor yani. Bazı güzel amelde görüyorsun. Niyeti bozukmuş. Bakıyorsun yanlış yunluş işlerde veya adamların yanında... Ama adamın orada niyeti salihmiş veya başka bir iyi niyetle orada bulunuyormuş. Belki bir zararı def için. Belki o ortamda bulunup bir Müslümanı uyandırmak. Hani devlet casusları da var ya böyle mesela Osmanlı zamanında da kiliseye de gidiyor, papazın yanına da gidiyor. Niyeti nedir? Belki orada ölse kilise efendim depremle yıkılsa eyvah hersik yavru bunların işte diyorsun ama niyetine göre diriltiliyor. Çünkü Şem'on meselesi var biliyorsun. İki havari gönderdi İsa'lsere. Onlar hapsedilince Antakya'da onları kurtarmak için üçüncüyi Şem'onu gönderdi. O da krala yaklaşıp onları hapisten kurtarmak için evvela kralın dini üzere gözüktü, gözüktü. Görüntüyü aldanmayacaksın. Niyeti nedir? Bazı böyle işler var. Sen şimdi vatanını, devletini, milletini muhafaza etmek için. Vatikan'ın ne planı var acaba Türkiye'yi bölmek için? Misyonerlerin ne faaliyetleri var acaba Müslümanları gavur etmek için? Burada bir ajan soktuğun zaman bu ajan tabii ki zünler bağlayacak. Bu ajan, ajan sakalla sarıkla oraya adamı sokarlar mı yani? O zaman oradaki ajan İslam'ın Müslümanların menfaati için orada o sıkıntıya katlanıp da istihbari bilgiler toplayıp da vatanı milleti böldürmemek, işte Müslümanlara zarar gördürmemek için bunların ne planı var onu iptal için karşı tedbir alınacak kurumlara bunları bildirme mesela. E amaç adam kilisede deprem oldu gitti Vatikan'da olsa o da öldü. E sen şimdi yani bu adam cehennemlik falan böyle konuşma sen. Niye konuşma? İnsanlar niyetleri üzere diriltilecekler. Osmanlı'da böyle papaz kılığında kıyafetinde casuslar soktu şeye Avrupa'daki kiliselere. Osmanlı zamanında da var bu. Burada niyet önemli. Sen burada para kazanmak için bir karıya aşık oldun, onu elde etmek için mi yapıyorsun bu işi? Yoksa Allah için, din için, vatan için, ne namus için, neyse, hangi hizmet için bu oraya girdin? Allah niyete bakar. Evet, Anenesi İbni Malik'in Anenesi İbni Malik radıyallahu teala, büyük sahabi Ebu Reyre'den sonra radıyallahu teala, yani en çok hadis rivayet eden 3-4 kişiden biri. Hazreti Cabir gibi, Abdullah bin Ömer gibi, 3-4 raviden biri, 10 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde kalması hasebiyle çok hadis duydu. Gale, dedi ki o, racana biz döndük. Nereden min gazbeti Tebuk'e? Tebuk muharebesinden. Tebuk, e, yani Medine-i bin kilometre. Bizim Türkiye tarafına yakın. Bin kilometre e, kadar mesafe Çok da zor bir muharebeydi Hurmaların tam e, Olgunlaşma dönemi Yani çok sıcak oluyor Sıcakta pişiyor ya Hurma olgunlaşıyor ballanıyor yani O hurmaların en e, Sıcakta ballandığı döneme rastlamış Bu şu demektir Yani yollarda sıcaklık 50 derece 60 derecelere ulaşır Çöllerden gidecekler Oralarda, Orman ağaç altında serin gitmiyor ki e bunu düşündüğün zaman bir de iş zamanı. Çünkü hurmalar ballandığı ne demek? Hasat. Ya sefer ne oluyor sen bin kilometre yola kaç ay git, kaç ay gel, mevsim geçecek yani. Ya hurma ağaçta kalacak, devşirilemeyecek yani. Bu da ekonomik zarar. Bir de mevsimin çok sıcak olması vücuda zarar, efendim, insanı sıkıntıya sokacak bir şey. Onun için Tebuk Muharremesine Kur'an-ı Kerim Fî sa'atil der. Güçlük ve zorluk vakti. Dönemi yani. Güçlük dönemi. Ondan daha zor bir muharebe olmamış. Gerçi muharebe de edilmedi. Yani kafirlere bir göz daha vermek, Rumlara, Bizans'a bir göz daha vermemiş. İşte onların ordu hazırladığı haberi üzerine bu ordu toplanıp çıktı. Zaten harbeli hücum kalmadı. Gerçi onlar, efendim sallallahu aleyhi ve askerinin ciddiyetini bu işte azimli olduklarını anlayınca tabii karşılarına bir orduyla çıkamadılar falan. Ama e, tabii Bizans için Rumlar için Hristiyanlar için büyük bir hezimet oldu, Yenilgi oldu. Onlar kendilerini toparlayamamaları zaten büyük bir dağınıklık belgesi oldu. Fakat Müslümanlar için de yani biz bin kilometreye de ordularla kalkıp gelebilecek güçteyiz gösterisi oldu falan. Ama büyük imtihan oldu. Harpten de betör oldu. Yani Bedire gidiyorsun 120 kilometre Medine'ye. Sen buraya gidiyorsun bin kilometre yani Bedir'in 10 misli gidiyorsun. E, At yok, deve yok, insanların çoğu yayan gidiyor. Ve develeri susuz kaldılar. Susuzluktan ölecek raddeye geldiler. Deveye o kadar ihtiyaç var. Bir deve şimdiki bir tanktan daha mühim. O zaman o deveyi kesip e, kursağında deve susaklar çok. Çöl hayvanı ya. 5-10 gün su içmeden gidebiliyor. O devenin kursağındaki e, işte midetsinin bir bölümünde neyse depoladığı suyu içmek için yani deveyi et yemek için keşmiyorlar. devenin içindeki suyla ölmemek için devenin karnındaki suyu içerek bu zahmet yani zahmet çok büyük bir hurmayı üç kişi yalayarak gittik diyor yani ısırmak böyle ısırıyor suyunu içi içiyor fakat onu koparıp yemiyor hurmanın biraz böyle ısırıp hafif içindeki e, şekerini yani kaloriyi alıyor Yanındaki ne veriyor. Bir hurma ile üç kişi böyle emerek ısırarak kuvvet toplayıp yürümeye çalışıyorlar. Böyle bir zor bir muharebeydi. Diyor ki biz Tebuk'tan döndük. Muhannebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim sallallahu aleyhi sellem ile beraber. E, o da o işleri çekti. Kainat kendini hiçbir şeyden variste tutmadı ki yani. Onun için Mevla Teala ne burada? Bazıları geri kaldı onlara. Çok sitem ettim öyle. Benim Habibim gidiyor bu sıkıntının içine de alemleri onun hürmetine yaratmışım. O kendini sakınmıyor da siz kendinizi nasıl sakınıyorsunuz ya? Mâ kâneli ehlil Medine ve men min el ağrâb Medine halkı için ve etraflarındaki Müslüman bedeviler için, çadır halkını için olacak şey değil. En ye tehallefû ar-resûlîlâh efendisi Tebu'a çıkmış. Onların geri kalmaları asla doğru bir şey olmadı ve lae ve lae yergaboo ve yani onun kıymetli zatı o zorluğa o zahmete katlanıyor ona da sıcak vuruyor o da susuz kalıyor o da aç kalıyor o da yorgun düşüyor ama siz nasıl müslümanız dersiniz de kendi canınızı onun canından esirgersiniz yani onun göze aldığı zorlukları göze almazsınız o giderse gitsin biz dinleneceğiz dersiniz bu Müslüman'a yakışmadı diyor. Yerli benim lahyusuyu bu. Zaman onlara bu yolda bir susuzluk kursa, veya mahmazotun, veya nasabun yorgunluk kursa, veya mahmazot açlık kursa. Fi se billah, veya taun eme Allah yolunda bu çektikleri zahmetler, bir adım atstalar bir e, ayaklarını bir yere basstalar ya kızdır kufar ki kafirleri kızdıran yerler. İşte onlar her adım ilerledikçe. Dünyanın gavuru Rum İmparatorlukları falan geliyor bunlar ya bunlar korkmuyor bunların ordusu var diye her adımlarının atmaları kafirleri küzdürüyor. Ve la aleemun adibin nailen düşmandan en ufak bir nailiyet en ufak bir zafer en ufak bir fethi en ufak bir galibiyet kazanmalarıyla illa kütibeleun bir <gülüyor> salih her adımlarına salih amel yazılıyor her açlıkları her susuzlukları her yorgunluklar hep salih amel salih amel salih amel Sosyaları doldum evla buyuruyor. Ayet bu. Velayun fiqune fekaten sagiratan vela kebireten velaktavne vadian. Bir vadi geçtikleri zaman diyor. Bir vadi, ne kadar vadiler geçiyorlar tabii. Bir vadi geçtikleri zaman ufak bir harcama yapsa. Hani bir hurma ikram ettiği, orada kaç tane mücahit var, gazi var. İşte onlar aç, bunun hurması var. Ne oldu? Bir infak oldu. Küçük olabilir diyor, büyük olabilir. Mesela deveyi kesti millet onun suyuyla kaç kişi canını kurtaracak mesela bir büyük infak diyelim o noktada bir deve sini vermek veya küçük infak bir hurma tasattukuyla e, Müslümanların ordusuna katkıda bulunuyor İlla kötü bunların hiçbiri boşuna gitmiyor diyor hepsi yazılıyor diyor hepsi bir tane zayiat yok Yezilah eh sene maka Allah onları mükafatlandırırken diyor Tebuk yolunda kaç ay 2-3 ay gittiler geldiler o yolda diyelim binlerce, on binlerce salih amel işlediler. Bu salih amellerin diyor tabii mertebeleri var. Fakat ben diyor bütün cevapları da baz alırken neyi baz aldım? Diyor en güzelini baz aldım. Yani bir derece kazandıran var, 3 derece var, 5 cevap var. Ben diyor en yüksekte 500 hasene, 700 hasenelik bir amel yapmış orada. Ben diyor bir cevaplık işi bile 700'den hesap gördüm diyor. Yaptıklarının en güzeliyle karşılık verdim. Güzeliyle değil orta değil. En güzelini baz aldım, tümünü ona efendim sabitledim diyor. Kur'an söylüyor bunu. Ya bu tabii ki zorluğa göre, zahmete göre, meşakkat'e göre ucrukum alakalı dedi tabikum. Ücretleriniz zahmetleriniz nispetinde verilecek. Ne kadar zorluk çekersense o kadar çok. Eftalü'l <gülüyor> a'mal amellerin en <faziletlisi> nedir? Ehmezuha <gülüyor> en zor olanıdır. Şimdi onun için e, aynı ümreyi yapıyoruz. Birisi e, uça uça yapıyor, sağlığı, sıhhati yerinde, genç, hahihi, bitiriyor. Öbürü canı çıktı, ayağını zor sürütüyor, yaşlı, efendim, zahmetli, bir tavaf yapana kadar nefesi kesildi adam. Hele sahide yıkılacak. E şimdi bununla öbürünün, kuş gibi uçanın bir mi cevabı yani? Bu zahmet çekti çok. Onun için bu iş böyle. Biz diyor, Tebuk'ten döndük. Fekale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Şüphesiz öyle topluluklar vardı ki bizim arkamızda kaldılar. Nerede? Bilmedineti, Medine-i Münevvere'de onlar bizim arkamızda kaldılar. Bilmedi. Medine'de arkamızda kaldılar. Niçin arkamızda kaldılar? Onu sonra söyleyecek. Yani Tebuk muharebesine katılamayanlar oldu. E kadınlar var, nasıl katılacak? Çocuk var, hasta var, kötürüm var, özürlü var, engelli var. Onlar arkamızda kaldılar. Biz onları terk ettik, geride bıraktık. Ma selekna, biz girmedik. Nereye şi'be? Bir dağ yoluna. Mesela orada teboa kadar demek arada böyle tepeli, tümsekli yollar da var, her yer düz değil. Bir dağ yoluna girmedik. Daha velavadiyen bir vadiye girmedik, geçmedik. Vadi dediği şey değil, böyle engebeli olmayan, düz aşılması kolay vadi. Dere yatakları gibi, hani sular geldiğinde indikleri, toplandıkları, aktıkları noktalar vadi oluyor. Onların geçilmesi kolay. Biz hangi bir dağ yolunda yani zor bir yola girdiysek veya hangi bir düzde... E, vadide e, yol alıp gittiysek illa mutlaka ve onlar yani Medine'de geride arkamızda kalmıştılar ama onlar mana bizimle beraberdiler. Yani ne demek sevabımız aynı yazıldı. E nasıl oldu bizim burada canımız çıktı onlar Medine'de oturdular. Habese engellemişti hum onları ne el uzru onlar mazurdular, engellemeleri onları geri tuttu. Eğer o engelleri olmasaydı niyetleri neydi? İş dönüyor niyete. Niyetleri bizimle bu muharebeye gelmekti. İslam'a destek vermekti. Mallarını, canlarını bu yolda feda etmekti. Ama engelleri çıktı. Ama niyetle Mevla ne yapmadı? Onlar gelmediler sizden diye sevaplarını eksik etmedi. Veya onları ecirden mahrum etmedi. Ne yaptı? Niyetlerine göre amellerini yazdı. Bizimle aynen beraber oldular. Çok acayip bir hadis. Bukhari rivat ediyor bu hadisleri. Ebu Dawud da rivat ediyor. E Ebu Davud'un ve lafzu yani Ebu Davud'un ibaresi şöyle: İnne Nebiye Sallallahu te ale Aleyhi ve Selleme, Kainat Efendisi, Kale buyurdu. Bu öbür lafızda bu da onu izah ediyor biraz değişik tabirle. Lakin terakküm Ey Tebuk Muharebesi'nden dönen ashabım, elbette muhakkak siz bıraktınız. Bilmedin eti. Yani burada dönüşte demiyor burada. Buradan anlaşılan bu yolda da bunu söylemiş olabiliyor. Demin dönmüştük diyordu Hazreti Enes. Burada bıraktınız arkanızda diyor. Yani onlar yol alırlarken de söylemiş olunabilir. Bu, bu ibare ona müsait. Bilmedin eti. Medine'de arkanızda bıraktınız. Kimleri? Ekvâmen... Akvam yani kavimler. Öyle cemaatler, insanları bıraktınız ki Masirtum siz e, yürümediniz mesiran bir güzergahta. Vela enfaktum harcamadınız min nefakatin. En ufak bir harca bu işte deveden hurmaya kadar küçük büyük bir harcama. Vela katatum katetmediniz min vadin. Herhangi bir vadi geçmediniz ki illa ancak bunları yaptıysanız, hangi güzergahta yürüyordunuzsa Hangi harcamayı yaptınızsa, hangi vadiye geçtinizse, tabi buralarda zahmet çektiniz, malınızdan, canınızdan e, infak yaptınız, harcama yaptınız, fedakarlık yapmış oldunuz. Ama vehım o Medine'de ardınızda bıraktığınız kimseler, naküm, sizinle beraberdiler. Kalu dediler, sahabe ekran, ya Resulallah, ey Allah'ın peygamber, ve keyfe nasıl yekûnûne olabiliyorlar? Mâna bizimle beraber. Ve hum halbuki onlar bil Medine'di. Biz neredeyiz? Onlar nerede? Aramızda yüzlerce kilometre var. Onlar Medine'de kaldılar. Nasıl bizimle oluyorlar? Kale buyurdu sallallahu Teala aleyhi ve selleme Hâbes'e engelledi. Kimihüm onları? Ne engelledi? El hastalık. Hasta olmasalardı gelecekler miydi? Geleceklerdi. Niyetleri gelmek miydi? Gelmekti. allah Teala amele niye göre muamele yapar? Niyete göre muamele yapar. İşte yine en baştaki hadisi. İnnemel amal bin niyyati. Amellerin yazılması, kabulü, sayılması niyetlere göre sayılıyor. Yoksa dış görünüşte bu adam namaz kılıyor diye ona namaz yazılmıyor. Niye namaza durdu? Yandakini kandırmak için niyeti buysa, bu namaz değil, bu kandırma. Bu amelin adı kandırma. Adama namazlı görünüp, borç alıp ödemeyecek. Camide, cemaatta görünüp kızını isteyecek. Bilmem ne, ondan sonra namaz yok, abdest yok, zulmetcek aileye. Böyle niceleri insanları kandırdılar. Takva, görünümle, kızı alana kadar. Ondan sonra namaz yok, abdest yok. E şimdi bunun görüntüsü, namazsa bazısı bu uğurda bir sene kılar, iki sene kılar yani. Onun derdi, Kızı sevmiştir. Ona ulaşmaktır. Onun, onun ameli namaz görünümünde ise de defterinde onun namaz yazılmıyor. Defterinde Müslüman'ı kandırma. Aldatıcı. B büyük bir günah. Hud'a, hile, mekir, tuzak. Buna giriyor bu amel. Ameller görüntülerine göre değildir. Niyetlerine göredir diyor. Bunu anlasana kardeşim ya. Sen bunu anlamadın o zaman. işin ruhunu anlamamış oldun. Hasta olmasaydı gelecek miydi? Gelecekti. Hastalık onları engellediği için, işte başka Adi Şerife de burada okuyabilirim. O da Bukhari'dedir. Bir kul hasta olduğu zaman yolculuğa çıkıp da yorgun düşer. Yolculukta uçakla bile gitsen zahmetli ya. Rotarlar, teghirler indiler, bindiler. Bazı kere şuradan Afyon'a uçakla gideyim diyorsun. 5 saatten aşağı gidemiyorsun ya. Yani arabayla 5 saatte gidiyorsun. Böyle bir duruma geliyor yani. Yolculuğun zahmetsiz olamaz. Onun için namaz uçakla bile gitsen ikiye iniyor yani. Sana demiyorlar ki sen kısa yoldan gidiyorsun seninki ikiye inmez demiyorlar çünkü neden? Ya yolun zahmeti kendinde var zaten. Onun için kul yolculuğa çıktığı zaman kütübele 13'ü ne yazılır? O şey kâne işliyordu onu yani. Sıhhatli zamanda ne yapıyordu? Teheccüdü 12 kılıyordu. Şimdi ne oldu? Hasta oldu. Teheccüd kılamıyor ona ne yazıyorlar? Her gece 12 rekat yazıyorlar. Ama sağlığında 14 yıksaydı 14 yazacaklardı. Yani sıhhatinde yaptığına itibar ediyorlar. Onu hastayken iki ay hasta. E 20 sene hasta. Adam felç oldu. Kalkamıyor. Ama evvelce tecvid kuruyor muydu? Kuruyordun. 20 sene devamlı defterine her gece tecvid yazılıyor. Nedene? Bu adam kalkacaktı çünkü. Sıhhatliyken ne yapıyorduysa Veyahut pazartesi, perşembe oruç tutuyordu. Şimdi hastalandı tutamıyor. Aynı pazartesi, perşembeyi yazıyorlar. Ev mu kıymet. Ya sefere çıktı yolculuk 20 gün 1 ay bazı kere 3-5 ay yolculuklar var. insanlar. eskiden daha uzun oluyor tabii. Şimdi biraz dönüşler kolay oluyor da. Yollar kısaldı ama e, uz uzun yollara çıkıyor. Bu adam yolculukta evindeki kadar ibadet edemeyebilir. Evinde pazartesi, perşembe iftarı, sahuru denkliyordu, tutuyordu. Yolculukta nafile orucu tutamadı. Farz oruca bile müsaade var. Dönünce kaza edersin diye Yani nafileyi hiç tutmaya da bilir Çünkü pazartesi perşembe sünnet oruç ama ben Yoldayım yani Her istediğim yerde duramıyorum yemek bulamıyorum İnsan sevini evini yemeğine alışıyor Dışarıda böyle gıdasını alamaz Yolculukları biliyorsunuz insanlar Bir gelir baya bitkin e Bundan dolayı Evinde ne yapıyordu mukimken Oruç tutuyordu Pazartesi perşembe yolculukta tutamadıysa Aynı tutmuş yazarlar Bu hadis-i onun yine buradan nereden gitti bu iş? Niyetten gitti. Çünkü bu adam sıhhatliyken yapıyordu bunu ne demek? Sıhhati devam etseydi yapacaktı. Niyeti buydu demek. Çünkü bunu hep yapmış. Ara vermeden devam etti ameller. Aynen kendisine sevap olarak, fazilet olarak dönerler. Şimdi yine bu hususta bir yani işin temeli e, niyet salih olacak. Hüsnü niyet derler. Yani eskiler. Hüsnü niyet. Hüsnü niyetli adam. Yani güzel niyet. Niyetin güzel olsa amelde noksan olur, kusur olur, küsur olur. Yani hangimiz dört, dörtlüyüz? Ama iyi niyetle başlanılan işlerde Allah Teala tamama erdiriyor. Eksikliği telafi ediyor kurban olduğum. Sen zaten melek değilsin ki ya. Ama ne niyetle bu işe girdin giriştin? Haç'a gittin ne niyetle? Umre'ye gittin ne niyetle? Evet. Sarık sardın ne niyetle? Millet hoca desin de milletimi kandırayım diye giyiz. sarık sardın yani. Hoca değilsin bir şey değil. Sarık sartan ben sünnet seneye ittiba işte sarıkla kılınan iki rekat namaz, 70 rekat sarıksız kılınan hafta sevap alayım. Resulullah'a benzeyip sallallahu aleyhi Güzel niyet bu bir şey değil. Ama sen kocaman sarık kafana takıp da ben hocayım sansınlar millet elimi öpsün falan. Böyle bir meclise gireyim şalvarlı cükbeli falan böyle de hareketler var. Böyle insanlar var takmış sarığı bilmem taşına gitmiş ehli sünnet kanalıyız bilmem ne açmış mikrofonu millete vaaz ediyor karılara kızlara ne bu hareketler oturmayın kalkmayın ya kardeşim bunun bu yeri değil ki insanlara laf atar gibi kadın erkek karışık olan yerde birisi diyecek sevgilime ne laf atıyorsun diyecek kalkacak sakalını sarığını indirecek aşağı yani burada hem İslam'a Biz değişik bir hareket var. yani burada şimdi e, ne yapmak istiyorsun yani niyetin ne Fitne mi çıkartmak? E efendim, Mahmut Efendi Hazretleri'nin cemaatı böyle mi dedirtmek? Onları kötü mü göstermek? Şalvar cübbeliler böyle diye onları mı yuhalatmak? Yani bunlar çok önemli. Sen yoksa sarık sardın ama ne niyetle sarıyorsun? Cübbeyi ne niyetle giyiyorsun? Benim nice adamlar yanımda sarıkla cübbeyle senelerce gezdiler. paralar paralarımı çalmaymış. Sonra da çaldılar, rahat etti gittiler. Kimisi ajanlığınaymış. Ben 10 sene, 15 sene bunlar yanımda ...böyle el pencere divan durdular... ...bir namaz kaçırmadılar... ...bütün kadar yolculuk yaptım ben adamla... ...yolculuk ne demek... 5000 bin kilometre, üç bin kilometre... ...havadan, karadan yapıyordum haftada ya... ...Avrupalara... ...ya adamda bir falso görmüyorum... ...değişik bir şey yani... ...ama niyeti neymiş... ...niyeti neymiş bir punduna getirip... ...efendim sen e, jet ski'ye bindin mi şimdi... E ne olacak... Yan yapınca karı yok... ...efendim avret yerim açık değil... Hiçbir şey rahatsızlık yok. Ama o işte o resim ona bir para kazandırdı. Bir şey artık vazifesini yaptı işte. Köya milleti benden soğutacak bir plan vermişler ona falan. E bu adam bir adam 10 sene bu şekilde e, ibadet ve zikirle yolculuk yapabilir mi ya? Uykusu gelir. Sabah namazına kalkmaz. Gecenin 3'ünde yatıyoruz 5'inde kalkıyoruz. Bazı benim yolculuklarım zordur. Bir saat uykuyla duruyoruz. iki saat uykuyla duruyoruz. Oradan oraya 700 kilometre, 1000 kilometre karadan geliyoruz. Viyana'dan sohbet bitiyor. Sabah namazına Frankfurt'a geliyoruz. Böyle günler geçiyor yani. Ama adamda falso yok. E şimdi bakarsan ya Allah. Ama işte öyle değil. Niyet ne? Bu adam bizim yanımızda niye bu çileyi çekiyor? Allah rızası için hizmet edeyim. Hoca efendi vaaz ediyor, sohbet yapıyor. Ben de ona yardımcı olayım, refakat edeyim. Bu mu? Yoksa. Ben ne bileyim. Gidiyoruz derneğe sohbet ediyoruz. Mer derneğe diyormuş ki hoca şu kadar para vermezseniz gelmez. Paraları alıyormuş kendisi. Benim de haberim yok. Dernekte ömrümüzde bir kere gidiyoruz. Bir daha oraya gitmiyoruz ki. Dünya kadar yer gezdik. <gülüyor> Sonradan millet bana bu adam patlayınca işi. Celsi ki işleri. Bir de oradan haber geliyor ki ya biz ne şu kadar para aldı. Eyvah. Hoca parasız vaaz etmedi. Hayatta bir kere parayla vaaz etmedim. Hayatta bir kere. Ama adam öyle demiş. Bilet paralarını istiyor. Ondan sonra buradan başkasından da para alıyormuş. Hocayı götürüyorum diye. Benim haberim yok. O dernekten de parayı alıyormuş. O zaman Mark zamanı. Marklarla. Cık. Niyet ne arkadaş ya? Niyet ne? Yani anlatamıyorsun. Yani onun için diyorum ki amel seni aldatmasın. Dış görünüşte falso yok dediğim o. Yani. Amelde bir kusur görükmüyor. Yani bu adam sakat ya bu yanlış bir tip demiyorsun. Tadili erken yerinde, ruku secde, her şey yok kalı Ama bir gün değil, iki gün değil. Bir de yolculukta adamın huyu meydana çıkar. Yolculuk zordur. Zor oyunu bozar meselesi var. Yolculuklarda da patlamadı bir şey. Anlardım yani. Ben de uyanık biri geçiniyorum. Daha çok uyanığım yakıyor ya. Anlayamadım işte. Onun için niyet, niyet, niyet. Niyet düzgün olan o ameli yapamasa da yapmış gibi yazılır. Niyeti bozuk olan dünyayı ameli görünüşte salih amelle doldursa defteri boş. Hatta aleyhine yazılır. Ve bir <gülüyor> Ebi Hurayrate radıyallahu teala. Ebu Rehazretlerine rivat edilen hadis-i şerifte kale, o dedi ki kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki bu çok önemli. Bu hadis çok önemli. İnne Allah şüphesallahu teala la yanzuru bakmaz, nazar etmez. Evet. Nereye? İla etsamikum cisimlerinize. Allah sizin cisimlerinize bakmaz. Cisimler şu demek, uzun mu? Kısa mı? Efendim, buna bakmaz. Vela Allahine bakmaz. Neye? ilah etsamikum suretlerinize. Bu ne demek? Güzel misin, çirkin misin? Bakmaz. Cisimi 2 metre misin? 50 santim misin? Bakmaz. Ya? velakin lakin yanzuru. Lakin nereye bakar? İla ulûbiküm. Kalplerinizdeki niyetlere bakar. Şimdi bir adam yakışıklı. allah Teala ya ne bundan? Karısına mübarek olsun yani. Karısı faydalansın. Kadın çok güzel. Kocasına mübarek olsun. Allah sahibine bağışlasın diye bir laf var. Allah ne bundan? Celle Celal. Onun güzelliğinden Rabbim ne istifade eder aşağı? Veya adam çirkin. Çirkin ama ameli güzel, niyeti güzel. Kalbe bakar. Sonattı tipsiz. Yani kayık, burun öyle, kulak çok büyük vesaire bakarsın hiçbir kız edebilir yani. Kimse de kız vermeyebilir yani adamı tipten kaybetmiş. Ama Mevla onun neresine bakar diyor? Kalbindeki niyete bakar. Niyeti iyi, namaz kılıyor, beş vakit kılıyor, haramdan sakınıyor. Hayır yapıyor, iyilik ve falan filan. Bu adamın niyeti nasıl güzel? Tabii ki iyi niyetten de kötü amel yapılmaz. O ayrı bir şey. Amel güzel olacak ama amelin güzelliği yetmiyor. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Para verdin fakire, amel güzel. Namaz kıldın, amel güzel. Oruç tuttun, amel güzel. Yetmiyor işte. Kalpteki niyet. Para niye verdin? Yandaki desin diye. Efendim, oruç niye tuttun? Ne kadar takva millet anlasın diye. Aa, bugün de duymuş. Namaz kıldın niye? İşte orada müttakilerden görülmek için. Orada bilinen ortaklık falan yapacaksın. sen sende şüpheleri var. Aa bu adam çok dindar ya. Son sünneti de dört kıldı ya. Dediğin anda bizim cemaat hemen tav olur. Ortaklığa imza atar. Şimdi onun için amelin güzelliği yetmiyor. Zaten kötü ameli konuşma. İyi niyetle içki içmek. Bu olacak şey değil. İyi niyetle zina ettim. Kadını mutlu ettim. İyi niyet. E bu manyak mısın sen? Kendini cehennemin dibine ittin. kadını neyini seni memnun edeceksin? Onu da cehenneme attın kendine. Şimdi doğru anlayalım, doğru anlatalım. İyi niyetle kötü amel yapılmaz. Anlatabildim mi? İyi niyetle kötü amel yapılmaz. Orayı anladınız. O zaman neden bahsediliyor burada? Kalplerdeki niyetlere bakardan ne kastetiyor? Amel zaten güzel olacak. Görüntüde amel güzel olmak zorunda. Zaten içki kumarın, fuhuşun, faizin iyi niyetle yapılması düşünlemeyeceğinden. Bizim elimizde kalan ne? Hangi konular? Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi para vermek fakire, yemek yedirmek bin kişilik sofra kurdu, bütün muacirler, Suriyeli göçmenler topladı, yedirdi. Onlar ona bir dua ettiler falan. Görüntü çok güzel. Az para da harcamadı burada. Çuval çuval erzaklar falan belki yüz bin, 200 bin TL göndermiş erzak ne vale bunlar. Çok iyi bir şey. Herkesi yapamaz. Bu, şimdi bu amelleri konuşuyoruz. Ameller bu mu? Tamam. Zahiri güzel mi? Güzel. Bunda neye bakarmış Mevla? Hatta bir hadis-i bu hadis-i yer de diğer hadis-i şerifin de, hadis şerifin de amellerinize de bakmaz diyor. Millet onu yanlış anlıyor. Benim Allah ne yaptığıma bakmaz ki. İç ona bakmıyor. Kalbime bakar. Niyetim düzgün diyor. Deli misin sen ya? Orada amellerinize bakmaz hadisi geçerse. Bu hadis o değil de. Aynı hadiste amellerinize bakmaz rivati de var. Orada ne kastediyor amellerinize bakmaz? İşte kıldığının namaz olduğuna bakmaz. Verdiğin paranın hayır olduğuna bakmaz, tuttuğun oruca bakmaz, amelinin görüntüsünde kalmaz Allah. O beni aldatırsın sen. Mevla nereye nüfuz eder? Kalbindeki niyete. O zaman kalbindeki niyete bir bakar ki bu kadar hayır yapmış millet desin diye. Oruç tutmuş takva sahibi desin diye. E Mevla o niyeti görürse ameline bakmaz. Ne demek? Amelinin namaz olduğuna bakmaz. Çünkü neden? Amelin namaz ama niyetin riyağı. Amellerinize de bakması böyle anlayacağız. Suretinize bakmaz, cisminize bakmaz. Yani boyun kısaymış, uzunmuş, güzelmiş, çirkinmiş, zenginmiş, fakirmiş buna bakmaz. Amele bakmaz ne demek? Amelinin ne olduğuna bakmaz. Niye? Bu amelin, zaten amelin ise demek istiyor bu. Yoksa kötü olduğuna bakmaz, mı? amelin kötüyse zaten cezalık. Niyetine ne baksın? Amel kötüyse niyetine ne baksın? Burada hangi amele bakmaz kastediliyor? İyi amelinin görüntüsünde kalmaz. Bakar amelin zahiri, görüntüsü güzel ama itibar etmez buna. Ne itibar eder? Kalbe itibar eder. Ameline bakmaz. Güzel amellerin allah Teala'yı kandıramaz. Ancak Rabbin senin kalbine nazar eder. Bakarsa ki kalpteki niyet salihtir, güzeldir. Amelinde ufak tüfe kusurlar bile olsa onları telafi eder, affeder, mağfiret eder falan. Ama ameli dört dörtlük Tadil erken, kıyam, kıraat, okuma, harf, mahret, üf adam bir falsa yok. Normalde insanların çoğu bir kıraat yapsa 40 tane yanlış buluyorum ben. Ben de buluyorum hafızlar hocalar buluyor yani. Ama adam hiç yanlış yok. Kıraatında şeyinde tadil de uzun kılıyor. 3 saatte kıldı. Bir teheccüd kıldı 300 okudu bir, bir kuvvet hafız. Teçütte 3 saat ayakta durmuş. Yani bu pek vaki bir şey de değil şu zamanda az efendi hazir gibi insanlar nerede şimdi böyle 2-3 saat okuyacak tek rekatta falan hazreti osman mısın mübarek ha ama bunu da yaptı mevla diyor yine o amele bakmaz niye bakmaz niyetine bakar derdin ne gösteriş mi işittirmek mi beğensinler mi gines rekorlar kitabına girmek mi öyle ya herif binarek adamı mı yapmış yani derdi ne gines'e girecek yapmış kocaman pasta 500 metre pasta. Ne yapacağım ben 500 metre pasta? Hepsi zayi olacak ki çek. Ama adam gavurların kitabına girmemiş. Onun için sen de burada 3 saat durdun acaba mü yürü mürü mi? Şey oldu, en fazla kim durdu uzun onu kitaba mı koyacaklar acaba? Onun için Mevla kalplerdeki niyetlere bakar. Allahu Teala niyetlerimizi halis eylesin. Amellerimizi salih eylesin. Zaten amelin salih olması görüntüde iyi amel olmasıyla değildir niyetin de halis olmasıyladır niyet halis değilse kulların görüntüsünde amel salih görünür ama Allah nezdinde amel salih olmaz fasit olur bozuk olur neden talih de denir ona bozuğa çünkü allah Teala kalbe baktığı için ama biz kalbi bilemediğimiz için görüntüde bu amel salih diye yorumlarız hüküm veremeyiz bak yorumlarız hüküm vermek Allah'a aittir neden kalbi bilen ancak niyet de düzgün amel de salih o zaman makbul mü değil mi? Kimse Allah benim amelimi kabul etmiş hüküm veremiyor işte. Kendine bile bunu hüküm veremiyorsun. Başkasının kalbini hiç bilmiyorsun. Ona hakkında nasıl kabul olundu diyeceksin. Temenni edersin. Tekappel Allah. Allah kabul buyursun diye dua edersin. Ama hüküm veremezsin. Çünkü kalpler Mevla'nın bilgisi dahilinde. Niyetler. insanlar birbirini kandırabilir. Mevla'yı kandıramazlar. Burada beni çok memnun eden sevindiren bir mesele. Şu Durgu Efendi hazilerimiz Seyfettin Hoca vardı. İşte yanımda bir gün yine uzanmıştı. Fatih'teki ev, evindeydi o zaman. E, bir konular yine vardır başı sonu mutlaka ki. Ne buyurdu? Bu Ahmet'in, benim şimdi, bu Ahmed'in niyeti iyidir. Bakın bu söz beni, diğer başka benim hakkımda sözleri var. Hepsinden daha çok sevindirmiştir. Çünkü bu bir kaide-i külliyedir. Bu bir e Allah dostlarına bildirir. Biz bilemeyiz kimsenin kalbini ama Allah dostlarına bildirir. Keramet haktır. Peygamberde mucize evliyada keramet. Defansları en büyük evliyadan olduğuna göre kalpleri bildirir Mevla. Ahmed'in niyeti iyidir. O bir mesele için demedi onu. Hani özel bir konuda niyeti iyi bu işte demedi. Geneldi bu söz. Gerisi ilerisi geneldi. Ahmedin niyetidir. Bu bana ya bütün dünyanın amellerinin bana nasip olmasından daha büyük müjdedir. Çünkü neden? bütün ameller nasip olsa da orada niyet sorgulaması olacaktı. Ama burada baştan bana niyeti iyidir deyince, niyeti iyi olan insanın geri kalan amellerinin kabul olacağına işarettir. Bir Müjde aldım ben bundan. Sevindim ben bundan. Ya çok iyi amel eder, çok çalışır. Ahmet çok gayretlidir. Ahmet 40 senesini bu hizmete verdi. Şu kadar insanı namaza başladı. Bunlar amele girer. Ama burada arka planda niyet nasıldır demiş olmuyordu. Bazılarına böyle de demiş oldu. Ama dışta bıraktı o lafı. Bu çok çalıştı, bu çok gayreti, bu şunu yaptı, bu bunu yaptı. Ama niyeti iyidir sözü, 40 senelik amellerini met etmesinden daha önemlidir. Çünkü o surette kalacaktı. Niyete de temas etmiyordu o sözler. Ama niyeti iyidir deyince amelin az da olsa Ne oluyor? İhlaslı olan az amel, ihlasız olan çok amelden Hayırlıdır Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem yine terghibini hadislerinde beraber okumuştuk geçen derslerde. Ya Muaz ey Muaz lineke, Yaptığın dinini, taatını, ibadetini sırf Allah için halis niyetle yap. Yekfi gel amelul kalil. Az amelde yeter sana. Ya yani ne demek? Sen efendim 12 rekat teheccüdü gösteriş için kılmak yetmez sana. Ama iki rekat teheçüt kılarsın Allah rızası için. Hatta iki rekat teheçüt kalkamadın kaçırdın. Sabah namazına yetiştin. Anca sabah namazını kurtardın. Ama ihlaslı yaptınsa az amel yeter sana. İhlaslı olursan gece birde kalktın sabaha kadar kıldın. Ama niyetler bozukluğu gösteriş girmişti içine. Çok amel yetmez sana. Kurtarmaz seni. Evet. Şimdi Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi fazl-ı keremiyle Hayırlı amellere muvaffak eylesin. En büyüğüm, duam size de bana da hoş niyet nasip eylesin. Güzel niyet nasip eylesin. Amellerimizle Rabbim Rabbim fazlu keremiyle niyetlerimize göre halis ve salih olmaya muvaffak eylesin. Rızasına mu muvafık amellere muvaffak eylesin. Amin. Ve sallallahu teala Muhammedin teslimen rabbil alemin.